Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbü olan Allahu u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil Kardeşlerim Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak geliyordu. Rahmet elçisi olarak geliyordu. İnsanlığın temel sorularına deva olarak geliyordu. Kainatla insanlığın uyum içinde yaşayacağı esaslarla geliyordu. İnsanlığa hem bu dünyada hem sonsuz hayatta güzellikler içre bir hayatla geliyordu. Rahmet elçisi İslam'ı tebliğe başlıyordu. Mekke toplumu önce oralı olmuyordu. Bir yetimin çıkıp bir şeyler söylemesine kulak asmak istemiyorlardı. Bir yaz yağmuru gibi geçip gider diyorlardı. Önce umursamadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Gece gündüz insanlara ulaşıyordu. Onlara tevhid anlatıyordu. Az da olsa çevresinde bir nur halkası oluşuyordu. Mekke'nin öncü insanları ise rahmet elçisinin gayretlerinden rahatsız oluyorlardı. Seslerini yükseltmeye başlıyorlardı. Bir karalama kampanyası başlatıyorlardı. Sihirbaz diyorlardı, kahin diyorlardı, mecnun diyorlardı. O sihirle, evlat ile babanın, kardeş ile kardeşin, karısıyla kocasının, kişiyle yakınlarının arasını açıyor diyorlardı. Mekke müşrik öncüleri davayı çarpıtmaya çalışıyor, toplumun gözünde rahmet elçisini küçük düşürmeye gayret ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam emin adımlarla yürüyordu. İnsanlığın peygamberi insanlara tevhid anlatıyordu. Müşriklerin çabaları yürüyüşü engelleyemiyordu. Davayı çarpıtmalar çare olmuyordu. Rahmet elçisini durduramıyorlardı. Toplum eğlencelerin, zevklerin, masalların, hikayelerin bağrında yürüyordu. Dünya sanki bir oyun ve eğlence yeri gibiydi. Mekke'nin öncüleri rahmet elçisini engelleme adına toplumdaki eğlenceyi, hikayeleri... Ve oyunları daha bir yoğunlaştırıyorlardı. Topluma boz zaman vermek istemiyorlardı. Toplumun düşünmesine, hele hele rahmet elçisine yönelmesine zaman bırakmak istemiyorlardı. İran hikayelerini öğrenip geliyor, toplumun gündemini meşgul etmek istiyorlardı. Bir bakıma, kargaların sesiyle, bülbülün sesini bastırmak, boğmak istiyorlardı. Kainatın musikisine, Engel olmak istiyorlardı. Ama eğlencelerde, hikayelerde ve nice anlamsız gündemlerde kutlu yürüyüşü durduramıyordu. Umursamamak çare olmuyordu. Eğlencelere boğmak çözüm olmuyordu. Yeni bir yola giriyorlardı. Yeni bir hamle yapıyorlardı. Alay ediyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Mutfakifin suresinin 29, 30, 31 ve 32. ayetlerinde Suçlular dünyada iken müminlerle alay edip onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi. Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirdiler. Müminleri gördükleri zaman şunlar kaçık insanlar, anormal tipler derlerdi buyruluyor. Sözü olan insan alay etmezdi. Fikri olan insan hakaret etmezdi, sözünü söylerdi, fikrini ortaya koyuldu. Anlamsız tartışmalara, demagojilere de girmezdi. Ama fikri yoksa, söyleyecek sözü yoksa, geriye kalan alay almaktı, çarpıtmaktı, hakaret etmekti. Mekke müşrik öncüleri neler söylüyordu, fikriyatları nelerdi? Putlarımız diyorlardı, kabilemiz, kavmimiz diyorlardı. Sözü servet sahipleri söylerdi. Servetsiz insanın ne kıymeti olabilirdi diyorlardı. Asıl olan servetti imkandı. İnsanların kavmiyetlerine göre, reklerine göre değerlendiriyorlardı. İslam'ın insanı kucaklayan, insanlığı kucaklayan değerleri tüm bunların bir değer olmadığını beyan ediyordu. Asıl değerin bizzatı insan olduğu, insanda varoluş sırrını yakalaması gerektiği. Rahman-ı Rahim'i bilmesi ve ona ilişkin derin bir sorumlulukla yaşaması gerektiğini vurguluyordu. Gençler, köleler ve sağduyulu temiz insanlar bir bir Peygamber Efendimizin çevresinde halkalanıyorlardı. İnsanlığın davası adım adım yürüyordu. Bütün engellemelere rağmen dava ilerliyordu. Müşrikler yeni bir yola giriyorlardı, yeni bir tutum sergiliyorlardı uzlaşma yoluna giriyorlardı. Önce Ebu Talib'e geliyorlardı. Yeğenini durdurması gerektiğini dile getiriyorlardı. Ama bu da bir sonuç vermiyordu. Akabinden Peygamber Efendimiz'le görüşüyorlardı. Efendimiz'e en cazip teklifler sunuyorlardı. Devlet başkanlığını teklif ediyorlardı. Büyük servetler vaat ediyorlardı. Krallık teklif ediyorlardı. En güzel kadınları teklif ediyorlardı. Peygamber Efendimiz ise onlara davasını özlü bir şekilde dile getiriyordu. Kelimeyi tevhidi kavrayın, iman edin, kurtulun buyuruyordu. Uzlaşma yolu da yol olmuyordu. Bütün çabaları boşa çıkıyordu. Rahmet ilcisini durduramıyorlardı. Bir seçenek kalıyordu. Bir avuç mümini işkencelerin girdabında ezmekti, yok etmekti. Çıkar yol işkenceydi. Artık acımasız bir şekilde işkenceyi devreye sokuyorlardı. Mekke'nin bağrında, vadilerinde mümin insanların feryatları, iniltileri arş-ı alaya yükseliyordu. Ama bu korkutucu işkence de sonuç vermiyordu. Hiçbir mümini Rabbani yoldan döndüremiyordu. Müşrik öncüler yeni bir karar alıyorlardı. dar yeni bir karar alıyorlardı boykot kararını alıyorlardı. Boykottaki hedefleri topluca açlıktan öldürmeyi düşünüyorlardı ve müminlere boykot uyguluyorlardı. Bütün bu ağır şartları müminler sabırla geçiyorlardı. Çelikleşmiş sabırlarıyla en çetin şartlardan geçiyorlardı. Sabrın bir manası da dağın arkasını görebilmekti. Müminler derin bir bilinçle biliyorlardı ki dünyada Mü'min onuruyla yaşamak asıldı Ya da mü'min onuruyla sonsuz hayata yürüyebilmekti Onlar bu dünya gerçeğinden daha kesin, daha keskin bir şekilde Ahiret gerçeğine inanıyorlardı Yakinen inanıyorlardı, dağın arkasını görüyorlardı Buradan sonra sonsuz hayat başlıyordu Onların tasavvurları son derece berraktı Zaten gidecekleri dünyaya, size öbür aleme göndeririz diyenlere sadece gülünürdü. Müminler de zaten yolcu yolunda gerek diyorlardı. Yol onundu, varlık onundu. Gerisi hep Angarya'ydı. Onun kulları o asil yolun yolcularıydı. Dünya bir imtihan yurduydu. İmtihan çemberlerinden geçerek yaşanan bir hayattı. İmtihanın ruhu ise, Allah'a kullukta derinleşmekti Büyük bir imana sahip olmaktı Güçlü bir imana sahip olmaktı Cennetlere yar olmak ucuz değildi Cennetlere vasıl olmak kolay değildi İmtihan ateşlerinde yanmak vardı Ateş çemberlerinden geçmek vardı Buğday tohum olarak toprağın bağrına atılıyordu Toprağın altında kıvama geliyor Yavaş yavaş boy atıyordu Sonra salına salına büyüyordu O incecik zarif haliyle muhteşem yeşilliğe bürünüyordu Sonra meyveye duruyordu Başakta buğdaylar inciler gibi diziliyordu Başak büyüdükçe başı yere doğru eğiliyordu Yaz günlerinin o etkin sıcağında etkin ateşinde meyvesi başağı olgunlaşmaya başlıyordu Güneşin ışınları yaktıkça yakıyordu bu yangın içinde bir olgunlaşma, bir kırmızılaşma oluyordu. Günlerce güneşin ateşinde yanıyordu. Yana yana kıvamına geliyordu. Yemyeşil, zarif varlık sarı hallere dönüşüyordu. İnsanoğlu için muhteşem bir nimet oluyordu. Allah'ın kullarına ikram ettiği doyumsuz bir nimet oluyordu. Müminler de böyleydi. İman yolculuğu böyle bir yolculuktu. En büyük nimetin, iman nimeti olduğunu derinden kavramak vardı. En büyük sevgilinin, rahman Rahim olduğunu idrak etmek vardı. İman yolculuğunda ciddi mesafe alanlar, Rabbi Rahim'i şiddetle severlerdi. En ileri boyutta sevgiyle severlerdi. Gerçekte ise, rahman Rahim kullarına çok düşkündü. O sonsuz merhamet sahibiydi. Allah onları severdi, onlar Allah'ı severlerdi. Muhabbet iklimine gelinceye kadar nice ateş çemberlerinden geçmek vardı. Dünya sevgisinden geçmek gerekiyordu. Mal sevgisinden geçmek gerekiyordu. Makam sevgisinden, şöhret sevgisinden geçmek gerekiyordu. Nefsin binbir hallerini aşmak gerekiyordu. Bütün bunlar ise büyük bir mücadeleyi gerektiriyordu. İnsanlar makamlarından olmamak için bütün değerlerini feda edebiliyorlardı. Mü'minse iman yolunda tüm dünyevi imkanları feda edebilendi. Bu zordu ama başka yol da yoktu. Kömür misaliydi. Kömür yana yana elmasa dönüşüyordu. Mü'min imtihan yurdunda nice imtihanlardan geçe geçe olgun bir mü'min oluyordu. Bütün insanlığı kucaklayan bir kalbin sahibi oluyordu. Her insanın iman iklimine vasıl olması için bir ömür çırpınıyordu. Her insan varoluşsını ulaşsın diye yüksek bir çaba gösteriyordu. Onlar sadece ona kulluk ederlerdi. Onlar sadece ondan yardım dilerlerdi. Onlar sadece Rabbi Rahime dayanırlar, sığınırlar, tevekkül ederlerdi. Onun için yaşarlardı. Onun rızasını kazanmak için yaşarlardı dan gelip ona giderlerdi Hoşça kalın Allah'a emanet olun peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam